Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar... ...huzurunuzda biz Cem Karaca Moğollar... ...dilerseniz ilk ağızda Moğolları tanıtayım sizlere... ...davulda Ayzer... ...bas gitar Taner... ...gitar ve divancura Cahit... Hepinize yürek dolusu selam, sevgi, saygı bizlerden.